Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerlerine olsun. Bu akşam da Ramazan soframızda birbirinden kıymetli iki konuğum var. Değerli sanatçımız Kürşat Biçici abimiz burada. Hoş geldin. Eyvallah. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Allah, Allah razı olsun. Diğer konuğum da Muhittin Aydın abim. Hoş geldin. Teşekkür ederim Savaş Bey. Allah razı olsun. Şu anda e, ezanlar okundu. İsterseniz hep beraberce orucumuzu açalım. muhabbetimize i̇nşallah. Başlayalım. Ne İşim dersin? Inşallah. Tamam. Olursuz. Allah kabul eylesin. Allah kabul eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin, mukabelelerimizi makbul eylesin, teravihlerimizi kabul eylesin. Gerçekten Ramazan-ı Şerif ayı içerisindeyiz. Allah daha nice Ramazan-ı Şerif aylarına kavuşmayı hepimize nasip eylesin. Amin. Çok değerli iki konuğumla böyle çay eşliğinde muhabbetimize devam ediyoruz. Kürşet abicim hoş geldin tekrar. Hocam hoş bulduk. Şahane çok güzel bir e, iftar. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah kesinize bereket versin. Geçmişlerinizin canındayız. Amin. Bu çay olmasa biz neyi derdik? Biz onu düşünüyoruz. çay olmasa biz ne yapacağız? Abi şimdi sen bir de Anadolu'yu gezen bir insansın. Evet. Yıllardan beri program sunuyorsun. Halen de devam ediyor. Böyle uzun metrajlı böyle hani evet, sormak da bir meseledir. 9. yıl değil mi? İnşallah hocam. Allah nazardan saklasın. Allah razı olsun hocam. Ee, çok, sende çok anekdot vardır. Çok böyle... Yani. Şöyle hocam, siz musunuz Evet, Erzurum benim için aynı bir yerdir. Çünkü e, programı ilk başladığım ilk Kastamonu sonra Erzurumdu galiba. Denizli, Erzurum sonra Kastamonu pardon. Çok e, severek yaptığım bu iş benim. Ben konservatuar mezunuyum. Asıl işim Türk halk. Tabii müziği. zaten Türk halk müziği. Aynen. E, böyle bir teklif geldiğinde ben acaba yapabilir miyim falan derken e, girdik. Ya Allah da ya nasip çıkamadık. <gülüyor> Ama Allah çıkartmasın çünkü çok seviyorum. Köyleri çok seviyorum. Köydeki teyzeler, amcaları çok seviyorum. İlk başladık. Benden önce Şoray vardı. Şoray uzun yolda. Evet. E, 6 sene, 5-6 sene yaptı galiba Şoray'da. Onunla da arkadaşlığımız, Dostumuz. Sağ olsun Şoray abi var. de ekibimize geldi, davet Aynen. ettik. Sağ olsun çok beraber iyi, yaptık. İyi bir insan. Bu işin öncülerindendir zaten. Ben gittim Erzurum'a. Tanımıyorlar falan daha o zaman yani Türk Halk Müziği kimliğim vardı, şeyim yok. Yani televizyoncu kimliğim yok. Bir tane orada çobanla konuşacağız. Kardeş, kardeş dedi. Neydir sen? dedim. Abi ne yapalım işte şey Çekim yapıyoruz. Hani Şoray'ın programı gibi mi demek istiyor herhalde falan. Evet evet dedim. Ya kardeş ya dedi Şoray be televizyon farklı gösterir değiller de inanmazdım. Sen kapkara sıfatın var mı senin dedi <gülüyor> ya. Şimdi zannettim hani Şoray, yani televizyon farklı gösteri bizim Anadolu insanının temizliği, saflığı. Hakikaten çok seyrek yapıyoruz ama her yerde tabii ayrı anı ayrı güzellik. Ee, mesela gittik daha yeni başlamışım programa dedik ki of'a gidelim. Tamam. Hayır özel insanlar. Herkes yani. hoca orada. Tabi herkes hoca. Dedik ki şey, çekime başlayalım nerede? Aa bir tane amca gördüm. Emice <gülüyor> <gülüyor> selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gel bakalım. Mikrofon falan işte işte. Dedi ki ne iş yapıyorsun sen dedi. Dedim ben işte türkücüyüm aynı zamanda televizyon programı sunuyorum. Öyle baktı bana. Ha git adam gibi sigortalı bir işe girdi. <gülüyor> Eyvah dedim. Biz yandık. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Tabii bizim Anadolu için ne iş yaparsan yap sigortalı yoksa sen hiçbir şeysin. Hayır, sigortalı için iş, işin Aynen. olacak yani. Sigorta şart. Değil, ne yapayım? Yani, sigorta şart. Aynen. Aynen. Hep öyle. Haklılık payları da var yani. Var. Allah var. Yani. Kesinlikle. Devlete arkana alacaksın. Kesinlikle. Devlete arkana alacaksın. Sağlama alacaksın. Öyle bir durum var. O yüzden e, çok severek yapıyorum. Allah bu millete bu necip millete gönlünden ne geçiyorsa nasip etsin inşallah. Amin. çok çok güzel, çok güzel bir çok güzel günler halkımız etsin. var. çok Amin. özel çok güzel bir halkımız var. ben bu arada dünyayı da gezdim hocam. değil Amerika, mi? Amerika, Japonya, Afrika, Avrupa'nın bütün ülkelerini gezdim. vallahi billahi yani burada bir yani koca ülkenin bir köyünün üst, yukarı mahallesini değişmem dünyaya yani. bizdeki kültür Kesin hiçbir ya. yerde yok Vatan. yani. bu e, hakikaten vatanseverliğimiz, milliyetçiliğimiz bir kenara kültürümüz acayip yani. yeme Türküsü, kız isteyip, işte kız alıp vermeler, Aneleler, annelerin o özverisi, ondan sonra yani babasıyla, anasıyla, edesiyle, dedesiyle yani acayip bir ülkede yaşıyoruz. Ben bunu nasıl farkındayım? Vallahi farkında değildim bu kadar. Yani çok yani, farklı kültürlerimiz var ama çok zenginliğimizi ifade ediyor bunlar esas. Aynen. Bizi ayrıştırmıyor, bizi bütünleştiriyor. Ya tabii canım mesela gidiyorsun işte Ege'ye gidiyoruz. Adam çıkıyor, bütün kültürlerini, kültürlerini yapıyoruz da biz, İşle, işlemeye çalışıyoruz. Çıkıyor böyle, zeybek böyle açıyor kollarını böyle ondan sonra e Karadeniz'de yerinde durmuyor adam falan. Diyor ki, temel diyor ya, ha o kadar düşünsen ben de oynarım zaten diyor, tamam mı? <gülüyor> zeybek iki saatte falan kaldırıyor onun. <gülüyor> Hakikaten her birinin ayrı kültürü, Aynı çok öyle. alakasız ee, aslında. Mesela biri yavaş, biri hızlı, birinin yağlı yediği, biri tamamen ot, biri tamamen et. Yani acayip bir kültürüz. O yüzden de bunun içinde bulunmaktan, bu milletin evladı olmaktan yani gurur diyorum, çok seviyorum. Ve bunu bir arşiv olarak 9 senedir çekmekten çok mutluyum. Çünkü bunlar ileride arşiv olarak kullanılacak. Tabii, tabii. Ee, belki bir 30 sene sonra, tabii, tabii. 40 sene sonra hocam artık bu şeyler, köyler çok kalacak gibi değil yani şöyle en azından o kültür eskisi gibi olmayacak kesin aynen. en azından arşivimiz olmuş olacak. Oraya doğru yani çok... gidiyoruz Kuşat Bey. Evet maalesef. Evet maalesef. Çünkü internet biliyorsunuz girdiği yere televizyon yine hakeza o kadar etkilemiyor ama internette tabii artık daha farklı. Yani e, köylerin o eski durumu bundan 20 sene önceki gibi değil, değil mesela. Yani. Tabii. Dolayısıyla 30 sene oluyor. sonra da farklı olacak. Tabii, tabii. Yani. daha modernleşti. Daha farklı olakta. Aynen. Ya. Şimdi Muhittin abi sizi tanıyalım. İsmi Muhittin Fatih Bey. Yemeğimizi yedik, çaylarımızı yudumluyork, mübarek Ramazan'ın içerisindeyiz, hayırlara vesile olur inşallah. Allah razı olsun. Amin. Çoluk çocuk var mı? Çoluk çocuk var Fatih Bey, bir oğlum, bir kızım var, ellerinizden öper. Allah bağışlasın. İkisi de okuyorlar. Çok biri güzel. üniversite hayatında, bir lise hayatında. Maşallah. Kaç yaşında evlendim abi Var ya, ne zaman üniversite, ne zaman? Var, hangi ara? <gülüyor> bir oğlum var, elleriniz öper, Muhammed Emir adı. Allah bağışlasın. 5,5 yaşında. Sen ne zaman mübarek, ne zaman evlendin, Heh. sen ne zaman ilkokul, ortaokul, liseye gitti de üniversiteye gidiyordun. Fatih Hocam. Abi maşallah diyelim de. Maşallah. Ben, yani benim de zaman yaşım sen... var ama Kürşat abi, 44 yaşındayız biz küçük gözüküyor küsüyoruz ama. Abi 44 kere maşallah 4 -4 yani. diyelim. Maşallah ama çok da değil abi. Abi senin kaç yaş? Yani. Ya? Benim hocam gıvır zıvır benim teyze buluyor. Kıvır zıvır. Kaçlısın? Hocam benim 45 yaşındayım ben. 45-46'ya gireceğim. Maşallah. Tabii. Sen ne göstermiyorsun abi ya. Evet. Ama işte yani tabii erken evlenmenin bunlar nimetleri aslında. Biz evet. birazcık daha geç evlendim. Evet evet. Anadolu o yüzden işi biliyor yani. Erken yola, erken çocuklar olduk. <gülüyor> Şöyle Efendimiz Aleyhisselam, hocam siz daha iyi bilirsiniz. Ee, hani hayırlı işlerde acele edin demiş abi, ya. Demek. Evet. Bu, keramet o zaten. Yani Kesinlikle. Yani mutlaka <gülüyor> çok kerameti Dert var, hikmeti var bunların. Biz maalesef onu kaçırdık. Ben, babaannem büyüttü beni. Ee, Babaannem ile anneannemin yanında büyüdüm. Anne baba benim küçük yaşta vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Cümle geçmişlerimize inşallah. Amin. Ve e, babaannemin yanında büyüdüğüm için e, köy huzurunda çok iyi biliyorum ben. Yani köyde büyüdüm ben. Ha, hangi e, köyde? Nevşehir'deyim ben. Nevşehir'in avuç köyünden. Hmm. E, benim hayatım biraz daha farklı çünkü ilkokulu ben anne baba şehirdeydi, memurdu. Ondan sonra işte ilkokulu, koleji, özel okulda okudum. Ortaokul Tak köyde. Bir anda işte İngilizce dersinde hello işte my teacher'dan ne mürüyen kurban oldum. Bir anda "Babam <gülüyor> ne oluyor?" dedik tamam mı? Şey <gülüyor> Allah'ım sana geliyor. Allah tamam mı? İlkokulda dişsin hocam. Özel okulda eski yıllarda <gülüyor> çok olması lazım. Tabii. Ben işte good afternoon teacher falan işte falan. On tak bir bir film çiğniyordu şey, falan bir şeyler oluyor. Tak ondan sonra e, ne oldum kurban oldum kadısını aldım gelele iş işte, bak ders başlıyor böön ders var mı hocama dönüyor Konur. ama handosunu iki de öyle olmuş. Şöyle olan da hayır var tabi. İşte o yıllar önce yaşadığımız işte e, durumdan dolayı bugün köylerde daha rahat hareket ediyoruz yani. Tabii. Hani elmayı da almayı da öğreniyoruz bu sefer. Evet. Dolayısıyla bizim köyde de öyle. Ona gelecektin 17 18 yaşına e gelince dürtmeye başlarlar işte. Hadi gari, evet. hadi gari, hadi. Ondan sonra öyle bir... Ama benim öyle bir durumum olmadı. Ee, geç evlendin abi Geç evlendim. Ben sonra konservatuvarı kazanınca, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. Ben İstanbul'a geldim. Tabii ondan sonra babaanne, anneanne ayrıldığımız için tek hmm. kaldık. Tek kalınca ne olacak, başıboş ne olacak? Hemen, Hemen evlenemiyorsun. Yani birilerinin bir şekilde dürtmesi lazım. Yani atan, büyüklerinin. o yüzden önlülük bir, bir liderlik yapmasın. Hiçbirine. birini yol göstermesi tabi, lazım. size yol gösteren de o anla ha, hamdolsun. Olanda hayır vardı şey, şey değil ama şu anda e, önemli olan mutlu musun? Abi? Elhamdülillah. Yengeme buradan Çok helvetler. şükür. Buradan başka zaten çaremiz yok. He, yani eğer heh, kanalda he, başka, başka çaresi yok derse. Buradan dersen... çok mutluyum. Ben bunu özellikle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabii ki mutluyum. Ya Allah eksikliklerimi hiçbir Allah eşlerimizin eksikliğini vermesin. Şaka bir geç olsun güç olmasın. Tabii tabii. Evet. Yani gerçekten. Ama mesela şöyle. Mesela Mutluluk abi gibi biraz daha erken daha böyle işte 3-4 çocuk sahibi olup işte onlarla beraber büyümek mi acaba daha mı şeydir? Yani o da bir ayrı tatlı ayrı bir sizin güzel. Sizin de mesela 3 tane mi hocam? Ya yani benim de 3 tane. Maşallah. Biri lise 1'e gidiyor, orta sonda diğeri ah işte. küçük. Aynı 5,5 6 sizin eee olduğunuz yaşında. E, ya yani, tabii ki ya yani şimdi mesela Daha mı iyi? Ya bence bilmiyorum şu an siz, iyi. Sizin ben yaş ki, kaç? Benim 41 42 kere maşallah. <gülüyor> 41 kere maşallah. Ama 40... siz de erken evlenmişsiniz. Bu. Ben de 26 yaşlarında hmm. evlenmiştim. Aynen. Evlilik, İdeal yaş. Evlilikte kevanet yani, var demiş yani. Ya o yüzden Allah yuvalarımızı huzurla yiyesin. Önemli olan geç gerçekten hani geç olsun güç olmasın Amin. derler ya. Amin. Önemli olan huzurumuz bereketimiz Aynı, olsun evimizde. Çoluk çocuğumuzla. Bir de tabii şimdi evladı olmayanlar da var. Bak. Amin. Öyle o. Doğru, o doğru, doğru. Evet, şu anda bizi evet, evet, izleyenler de vardır. Evet, şu Ramazan şeref, hürmetine, Allah onlara da hayırlı, hayırlı e, evlatlar nasip edesin. Duamız o. Nas tabii bazı aileler vardır mesela şu anda. Belki de araları bozuktur. Boşanma arefesindedirler. Değil mi? Her türlü tabii. insanımız var. Tabii, Sıkıntıya muhtela olmuş. Onlara da şu güzel ayda bir dua edelim de. Allah onların da yubasını ve huzurlu bereketle eylesin inşallah. Amin, inşallah. Çünkü Allah'ın en sevmediği helal, helal ayrılmak. ayrılmaktır. Yani ya. Ona Hocam, da şey yapıyor. Izin veriyor ben, ama sevmiyor Allah. Ben şimdi vefat etti annem babam değil ama evveliyata benim köye gitmem zaten annem abamın ayrılmasıyla oluyor. Öyle mi? Tabii ben ayrılmış bir ailenin çocuğu olarak yani. Hmm. Tek çocuğum. Ee, anne baba e, ayrılıyor. Ee, ben diyorum ki ben kalmayacağım ikisinin yanında diyorum. Ondan sonra nasıl bir duruşsa bu da yani niye böyle bir şey yaptım <gülüyor> bilmiyorum. Yani. Kalmayacağım ikisinin yanında. Ben baba annemin yanına gideceğim diyorum. Yaş kaç sözünü kestim. Küçük Vallahi dılır zıvıra. Zıvır. Yok o zaman o zaman. <gülüyor> <lazım>. <gülüyor> 8 9 yaş çünkü 8 9, 9 yani daha yani. yeni kolej evet. falan işte özel durumlar vardı. Anne baba memurdu. Ve ben kalmayacağım yanınızda. Ondan sonra Babam evlendi. O ondan sonra dedim ki ben kalmayacağım. Babaannemin yanına gittim. Yani hakikaten ben şanslıyım. Allah'ın hamdolsun nasipli kullarımdanım. Çünkü gidecek bir babaannem, anneannem vardı. Evet. Çünkü çok sokaklara düşmüş insanlar var bu şekilde. Hamdolsun babaannemle büyüdüm. Onun kültürüyle, onun gece e, teheccüd namazına kalkmasıyla, sabah namazına kalkmasıyla büyümüş. Şanslı biriyim. Yani evet, orada çok, e, çok aslında güzel, görüyorsun, çok, çok, öğrenerek, çok, çok çocuk önemli. görerek onu idrak ediyor. Gece Ramazan, işte Ramazanlar asıl köyde, Allah! Davul falan yok tabii. Nerede davul köyde? Teneke çalarlardı, biliyor musun? Evet. Kalk, kalk, kalk, kalk. işte babaannem Nariye, Nariye, Nariye bibi, Nariye bibi derler. <gülüyor> de hala, bize de, de bir daha bibi derler. Aynen. Cedden rahmet, aynı sitede öyle. Kurban olayım. He. He, <gülüyor> Çalarlar böyle, bu verene kurban olayımla alakalı bir şey söyleyeceğim şimdi. Unutma, tamam Unut, abi unutmam, merak etme. Çalıyorlar edin. böyle teneke, ben böyle abi yatağa, babaannemin dibine sokulurdum böyle. Korkuyorum. Yani bu teneke ne ya? Ama Davuluna gidiyor, asma davulu falan, nerede bulacak o zaman işte. Kalk kalk kalk, eyvah dedim olaylar var, bizi saldıracaklar falan. Meğer bizi sahura kalkıyorlarmış. Ondan sonra ben daha uyumadım tabi o günden sonra yani korkuyla falan. Öyle tanıştık biz oruçla Aynen. Ramazan'la küçük yaşta. O... Davul olayı halen var ama yani. Var var köyler şimdi var. var artık davul İstanbul'un çeşitli ilçelerinde Baba, bile ha, halen devam var. ediyor. İnşallah olsun da çok tabii, önemli tabii. bir kültür çünkü oğlum falan söylüyor bu neye falan oluyorlar böyle mesela. Şok oluyorlar. Çok güzel bir anı. Aynen. Yani sahura kaldırmakla alakalı güzel bir duyuru, bir ilan. Aynen öyle. Güzel bir yani. Ama eskinin Ramazanları diyoruz ya, eskinin Ramazanları. Vallahi çok güzeldi. Yani bu bir savura komşuya gidilir mi ya? Şimdi savura komşuya gidiyorsun kişi. Savura gidiyorsun yani gece. ara değil sahur. Tabii sahur sahur 4'te falan filan. İşte hadi ne getirdin? İşte orada yumurta vardı. İşte akşamdan şey yaptıydım. Onu yaptıydım. Bunu getir böyle o sahurda onları yiyoruz falan. Komşuya gidiyorsun. E, sabah namazını kılıp yatıyorsun. Geri erkenden kalkıyor tabii onlar. Biz yatıyorduk da ondan sonra. Eski Ramazanlar dedin ya. Muhittin abi'ye sormak isterim. Evet. Eski Ramazanlardan var mı Anun abi? Eski Ramazanlardan anım Fatih Bey benim çocukluğumda mesela Kürşet abi gibi 8-9 yaşlarındayken benim zamanımdaki Ramazan daha böyle Ağustos-Temmuz aylarındaydı. Ağustos, evet. Uzun zamanlı mesela 9-9.45 evet. gibilerde. O 9 u yani yaklaşık yani, 18-19 saat falan tabi, ediyordu. Tabii. O zamanlar tabii biraz daha zordu bizim için ama bir ana anlamında çok fazla anımız olmadı eee yani o ya yüzden Ya bu ama şu anda belki arkada yani olmuştur da hafızamıza gelmiş çünkü bayağı bir oldu. Yani zor geçti yani o, o mevsimde... yıl. Ya, bir de <gülüyor> ana olarak onu hatırlıyorum yani zor geçtiğini biliyorum yani. sıcak mevsimde Tabii. bir de o zamanki şartlar tarlada çalışsa da, ya, tarla çok, tarla çok, da bah çok. bahçede ya biz zaten küçük olduğumuz zaten öğlene kadar falan tutar. Öğle ne, ne, ne olur hocam? Ne olur hocam? Hah tekne olur biz anlaşıyorduk öğlene kadar. Yani birerli, evet. üçerli. Ondan sonra Bir de oruç satın alma var biliyor musun? Evet, ben çok sattım. Vallahi ayıptır. <gülüyor> Şimdi mecbur veriyor parayı alıyor. "Ondan ordu abi. satar mısın?" diyor. Ben zaten satacak yere bir Dediğin gibi Temmuz Ağustos'ta evet. yani bana satar mısın ne ya? Kurbanım ben yani. hemen satayım sana çünkü abi sıcak. Çok. Ondan Sonra açız çok. Yani. bahsettiğim ufak 7-8 yaşlarda, tabii. 9 yaşlardayız. Hemen satardım ben hocam. Abi senin sesin güzel. Yani zaten türkücüsün. Eyvallah sanatçısın. Türkiye'ye gerçekten Türkiye'nin değer verdiği bir böyle Bu Ramazan sofrasında böyle gönlünden bir şey geçerse güzel sesini dinlemek isteriz değil mi? Uytun Kesinlikle abi? Kürşat abimizden Hemen. Ama dinleyelim. Dikkat ettim abi. Çok güzel bir şey var. Çok abi. Güzel, e, abinin şeyi var böyle böyle. güzel bir şey var. Enerjisi güzel. Bir tek ses tonu da ses güzel. Tonu güzel. Teşekkür ederim. Sizin ses tonunuz daha güzel. Şimdi Eyvallah. dinleyeceğiz. Eyvallah. Aa, Eyvallah. Eyvallah. Bakalım. Ben yürü Beni kane, nakıne, ne, ne divane, gel gör beni, aşk ne ileri, gel gör beni, beni aşk ne ileri, derdi. Daha karım senler gibi Gel gör beni Aşk neyledi Gel gör beni beni Aşk neyledi Derde girip tar eyledi. Gel gör Aşk Allah razı olsun abi çok güzeldi ve yarın hemen ilahi kaseti çıkarıyoruz abi <gülüyor> teşekkür ederim yani çok seviyorum ben bunu. Bir de Değil. biliyorsun abi 2021 yılı Yunus Emre yılı. Evet olarak ilan edildi yani. ve bu Yunus Emre'ye ait bir Aynen. eserdi. Allah bu vesileyle ona da rahmet etsin. Bütün ecadımızda da rahmet olsun, olsun, <gülüyor> amin, olsun. Amin amin amin hocam. Bu arada Muithin abi sizin meşgaleniz ne iş noktasında? Fatih abi bizim meşgalemiz e, Zeytinburnu'nda Deri konfeksiyonla ilgileniyoruz. Ha dericiysin yani. Derici. Sizi de bekleriz bir gün Zeytinburnu'na. Bir dakika. Sizi, bir dakika, derken, yani, sizi derken abi, abi tek beni mi yani? Çoğu konuşuyorum. Ha, ama. Sizi ha, seni, seni demiyorum. Sizi ya. diyorum. Tamam, Sizde. Şimdi çok güzel Siz türsüz. De, de, hani, Kibarlıktan ki, mı sizi dedi Kalabalık <gülüyor> olarak sizi. <gülüyor> sizi diyorsan bu iş yönetmene kameramana kadar gider. Sizi de bekliyoruz bir gün Zeytinburnu'da. O zaman bak şöyle. Sizi de. Evet. Haç şöyle. Sizi de. Sizi de. Abi Allah razı olsun. Teşekkür, ederim. Ederim. Teşekkür ederiz. Peki yani bu işinin dışında bir hobi olarak yaptığın bir spor bir aktivite var mı? Hobi olarak ee, tabii ki İstanbul'da e, nefes almak, İstanbul'da e, iş hayatının dışında e, başka şeyleri de meşhur olmak çok önemli. Yani iş hayatı hep stresli oluyor. Siz tabii. de bilirsiniz. E, futbol yapıyoruz amatör branşta. Öyle mi? Çok tabii, güzel. onun haricinde. Yine mümkün mertebe vakit buldukça yüzmeye gidiyoruz. Elimizde spordalı yüzmedir. Yani, Nerede yüzüyorsun abi? Kapalı havuzlara gidiyoruz Aa. genelde vakit oldukça. Yani vücudu zaten spor noktasında gerçekten ben de bir ara çok böyle yüzmeye baya bir gittim. O kadar insan var ya kendini huzurlu hissediyor ki. Kesinlikle. Zaten spor zaten huzur demektir. Evet. Yani spor ben bir ara... E, sabahları giderdim, spor yapardım bir 15 buçuk saat spor e, salonundan çıkar, işe giderdim mesela. Ne güzel. E, çok da yakındı, hı hı. o kadar bir kendinizinde, o kadar bir huzur, o kadar bir ferah refah içerisindesin ki yani anlatamam, o duygu bir başka gerçekten. E, yani i̇nsanın meşgalesi olmalı ya, yani, e, yani bir futbol, evet, evet. ne bileyim bir basketbol ve bir basketbol, okçuluk, okçuluk, değil mi? Kesinlikle. Çünkü yani İstanbul gibi bir yerde veya metropollerde yaşayan insanlar kesinlikle. stresini atmalı evet. yani. Şimdi ev iş ev iş hep sıkıyor. Ya şimdi tabii Muhittin Yerleri abi ölen. sen ben mesela hani hep İstanbul'da kaldık böyle yani. bir yerlere gidemiyoruz. Aynen. Ama Kürşat abi Kürşat aynen. dünyayı geziyor, aynen. stresini lahayir hayatı. Aynen. Aynen. Gümüşet Ara sıra İstanbul'a geliyorum ben Muhittin abi. Ara sıra. <gülüyor> Boş zamanlarda ben İstanbul'a gelirim. Güzel bir yer gerçekten. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> Hanım çocuk burada tabi. Ya tabi ki yani çok önemli spor, e, yürüyüş yapmaya çalışıyorum ben de mümkün olduğunca. Onun dışında çok fazla bir şey yapamıyoruz ama daha çok biz gittiğimiz yerlerde, gailaları <gülüyor> işte falan özellikle gezmeye çalışıyoruz. E, o da bir spor olabilir herhalde. bir spor oluyor yani. kesinlikle. Benim az önce e, dedim ya, kurban olayım, verene kurban olayım, evet. verene kurban olayım. İşte Erzurum, Bayburt, Gümüşhane'de çok kullanılıyor bu. Ee, biz şimdi küçükken anne babayla çok büyüyemedik ama Allah bize Anadolu'daki annelerin sevgisini nasip etti. Ne güzel. Ee, ne güzel olsun, ne elhamdülillah. Güzel, şimdi gittiğimiz zaman da e, mesela o garo olan gelmiş verene kurban olayım. Bayburt'ta mesela. Oy verene kurban. Oy senin böreksi Fatih'e kurban olayım. <gülüyor> Sevecek yani. <gülüyor> Börek sıfatı ne ana kızı? Allah'ını yani. seversin. O de ne oğlum? Börek sıfatıya kurban verene kurban verene kurban olayım. Abi ben akşam otele bir geliyorum aynanın karşısı. Oy benim beni verene kurban olayım, beni verene. Aynanın karşısında kendi söylüyorsun bu sefer. Seni öyle güzel seviyorlar ki, öyle güzel motive ediyorlar ki Anadolu'nun kıymetli anneleri hepsi birbirinden kıymetli. Yani bize de Allah böyle bir ikramda bulundu diye düşünüyorum kurbanızdım Rabbim. Çünkü de. çok özür dilerim hocam. Yani, ben yaptığım işi çok önemsiyorum, çok seviyorum. Ee, Allah herkese sevdiği işi yapmayı Heh. nasip etsin hocam. Aynen, aynen ben bu oldu. anlamda nasipli olduğumu düşünüyorum. Abi zaten bir insan hangi işi yapıyorsa, hangi meslek dalındaysa eğer o işi severek yapıyorsa aynen. hem kendisi mutlu olur hem de işveren. Aynen. Mesela Bunun diyorlar ki... Bunun bir örneği de 9 yıldır tabii. Aynen. Aynen. programı sürekli yapmak. Aynen. Ya diyor, aynısın şey yani. diyorlar oradaki gibi. Ya orada ben başka oyunu yapmıyorum ki. sevdiğim için öyle gidiyor yani. Rol ya gitmez zaten o kadar yani. Zaten doğal olan kimse sevilir sevilir yani. Gerçi yani. O, o yüzden e, bu anlamda çok kıymetli bir iş yaptığımı düşünüyorum. Kendi kültürümüzü, kendi milletimizin. Tanıtımında bir nebze hem bu işi yapıyorum hocam. Ama pekala bir şey söyleyeceğim. Yani maşallah çok fitsin. Evet, çok aslında. Ama yani her gittiğin yerde şimdi seni de boş bırakmazlar. Yo bırakmıyorlar. Şimdi evet. Şimdi bizim programın bir özelliği de şöyle ki gezi programlarında yemek daha çok yerler mesela şeydi. Bizim programda asla yemek yemek yok. Yani şöyle alıp bir bakalım tadı nasıl olmuş demek bile yok. Hmm. Çünkü e, yemek programı format formatlı yani. yok dedik ki biz bunu yapmayalım çünkü biz Haftalık yayınlanan bir programımız Akşam yayınlanıyor. Bir de gündüz yayınlanıyor. Gündüz gece programındadır zaten. Dolayısıyla işte bu e, belki... Ee, belki olan olur. Belki o bak, yemek ağırlıklı bir program. Bizim tamamen niyetimiz böyleydi. Allah var. Ondan sonra dedik ki yani belki olan olur. Çünkü biz acayip şeyler çekiyoruz. Kuzu çeviriyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Hiç kimsenin Hı -hı. görmediği Anadolu nimetleri tabii, var. Tabii. Onları çekiyorsun. Evet. İnsanı canı çekiyor. Hamilesi tabii. olur. Loğusası olur. Çocuğu ya ister. İhtiyat sahibi olur. Aynen. Bir gün daha ağzınıza biz koymadık bu 9 senede. Valla buradaydı. Ama hocam o kamera kapanıyor ya. Bak. <gülüyor> O kamera kapanınca. Şimdi yemezsen bizim Anadolu'nun şöyle bir kültürü var. Saygısızlık beğenmiyormuş gibi oluyor. Evet. Ee, öyle bir milletiz yani. Artı bir de bir hazırlanma oluyor Tabii emek var. Bir emek Aynen. var Aynen. Dolayısıyla biz yiyoruz. Yani, yani ayıp Yiyorsun. olur. Yani. Şöyle bir sistem kurdum bu 9 senede. Bunu ikinci sene falan kurabildim. İki <gülüyor> seneler göbek falan daha çoktu. Anadolu'da yiyorum. İstanbul'a yiyince yemiyorum. Neden? Dengeleme yapıyorsunuz. Dengeleme çünkü ben diyorum Anadolu'da bir daha nerede? Orada yiyeyim yani. Çünkü bütün güzel nimetler en organiyi en tazesi, en sadesi orada. Ben neyken burada perişan edeyim? Hmm. Yazıt değil <gülüyor> Tabii bana? Peki Ramazan'da da hiç denk geldi mi sizin programlar dışarıda? Tabii. Yani sadece ülkemiz değil, e, Türk'ün olduğu, Müslüman'ın olduğu birçok yere de gidiyoruz. Mesela Bosna, Makedonya, işte Aa, Azerbaycan. Dedik bu Ramazan Makedonya'ya gidelim ondan 3 sene önce. Canın yerim. Dadaş ben nereden bileyim oranın 3 saat geç açacağını orucu. Eyvah. <gülüyor> ne ettik dedim ya, kurban olayım. Dediler ki, hadi bismillah akşam orucu. Vallahi bilmiyoruz o saate kadar falan. Tam açacağız falan. Ben zannediyorum. Işte... Zıvırı zıvırı, biz 6-7 gibi açarız. Abi saat 10, 10'a geliyor. Ben fenalık için Eee ölüyorum. Kurban arıyım. Bir, bir su bari damlatın, bir şey <gülüyor> Sıcak. Ve e, dediler ki burada böyle. tam yani saat farkı var. Bir saat öyle artıyor, 3 evet. saat. Sonra biz tövbe ettik. Bir daha biz Makedonya'ya gitmeniz hocam, bir şey yaptık. <gülüyor> Geç açıyorlar baktık. Dedik burayı çektik artık daha şey yapmıyoruz. Güzel bir anıymış. E, Allah onlara yardım etsin. Ben ne yedim şimdi? Çünkü hakikaten öyle bir anımız oldu. İlk 2-3 gün böyle acayip bocaladık biz. Ondan sonra bir de şöyle bir şey var. Onda yiyorsun ya hocam. Tamam. Sahurda abi 12.30'da biter mi sahur? 12.30 1 gibi falan sahur bitiyor. Allah'ını Allah senese bir şey yiyeyim diyorsun. Bir, bir kraker bir şey yiyeyim falan diyorsun. Bir vakit doldu diyorlar. İmsak geldi. Tabii böyle ha. psikolojim falan bozuluyor yani bir <gülüyor> Böyle bir 2-3 gün çok zorlandık. Bir de Umre'ye gitmiştim ben. Hep duyuyordum hocam. İtikaf, itikaf, itikaf. Allah'ım dedi. Bu itikaf ben dedim yapabilirim ya yani. ben de istiyorum. Efendim selam girmiş. Ramazan'ın son 10 günü değil mi hocam? Tabii tabii. Ben buna niyet ettim. İndim havaalanında. Şimdi herkes gruplarla gitmiş. Ben tek başıma. Ben bir ehlen ve sehleni biliyorum. Ondan sonra <gülüyor> la hayır. Ondan sonra <gülüyor> nam bir, evet. Nam evet. Ondan sonra bildiğim geri kalan sureler, dualar. Gittim şeye Mekke'ye hocam. Tabi her yedi'n harcı değilmiş o itikaf öyle bildi bildiğimiz gibi değilmiş yani ben ne bileyim öyle bir havasına girdik Ramazan'dı, böyle bir şeye geldik gittim abi kıyafetimi koyacağım bir tane emanet dolapları var bende otel yok otel kullanmayacağım ee, restoran kullanmayacağım işte şeyde Kabe'nin etrafında orada yatıp kalkacağım yani ben zannettim kolay orada yer vardır falan filan. <gülüyor> Şey, eşyamı dolaba almıyorlar. Diye. Full dolu diyor falan. Dedim neresi? İşte Hindistan mı diyor bana? Karayın mı? <gülüyor> Pakistan mı diyor? İran diyor? Falan. Diyorum ki Türk Türk. Adam aldı. Şey, emaneti aldı. Ondan sonra dedim ki hadi Bismillah. Niyet ettim. Umre'yi yaptım abi. İşte Merve Safa. <gülüyor> Bitirdim abi. Ya diyorum ki azıcık yani bir bacaklık yer açın da. Kurban oldum ben de oturayım. Ramazanın son 10 günü. Nasıl bizim burada herkes e, Kadir gecesini arıyor gidiyor. Evet. Eyüp Sultan'da yer yok evet. falan evet. Hazretlerinin orada. Orada da herkes orada. Ben bütün Arabistan gelmiş. Dünyadan her yer geliyor. Abi yok yatacak yer yok. Orada birinin Hintliliğinin üstüne yattım. Pakistanlı bilmiyorum. Çok zor geçti. Tamamladın sonra... mı abi on günü? Abi elhamdülillah tamamladım. Ee, son Mekke'den Medine'ye geçtim öyle. Hı. Tamamen şeydi ama çantamla gittim. Yani otel kullanmadım. Hı. Ama yapmışsın çok. yeri Yaptım olsun. Ama hani hiç öyle kolay değilmiş hocam. Yaptım da inşallah Allah kabul etsin. Yani. İnşallah Allah, kabul alman. eder. Ya. Yani Zaten... şöyle çünkü çok zor geçti. Ondan, Ondan sonra, sonra gittim mi abi Cumhur'e? Ben toplam dört kere Allah nasip etti bana. Sonra iki kere daha gittim. Ama o zaman tabii otel. Işte nasıl otel? Dedim ki en iyisi, en iyisi. En iyisi, bir <gülüyor> duşu falan olsun böyle. Ama zorluğu hakikaten zormuş. Ben buradan itikafa niyet edenlere <gülüyor> Allah, kabul etsin, Allah kabul etsin. Bir daha kolaylık Hakikaten ama şükür tamamladık. Elhamdülillah. Allah kabul etsin. Bir Allah. Siz gittiniz mi Umut'un ağabey Cümre'ye? Nasip olmadı inşallah. İnşallah. Bir gün nasip olur. İnşallah. Şöyle cümleye. dua edelim. Hem... Belki Şunların ekranları başında yani. izleyenler de vardır Şunların gidemeyenler, evet. tüm gidemeyenlere tüm Allah gidemeyenlere. şu ayın hürmetine en yakın zamanda nasip etsin, Amin. gidenlere Amin. ne yapsın? Tekrar, <gülüyor> <etsin>. <gülüyor> Tekrar <nasıl gülüyor> Şöyle Muhittin abi sen niyetini al. <gülüyor> Hocam vallahi öyle oluyor yani. ben, Sen ne zaman niyet etsem bir şekilde <gülüyor> Allah bir kapa açar. Sen aynen. iste. Yeter. Yeter işte, aynen. Niyetini Kesinlikle almak Tabi yani. şimdi pandemi sürecindeyiz. iki Ramazandır Or oraya gidemiyoruz. Allah gerçekten hani oralardan ayaklarımızı kesmesin diye dua ediyoruz. Amin inşallah. Çok özledik ya Kesinlikle. gerçekten. Yani, yani güzel, bir başka, başka güzel. bir yer mesela şey aynen. derlerdi ya gitmişsin işte bir daha yap öyle değil bu Değil, yer, mı? değil gibi yani. çek Oraya arınmaya şey, gidiyor aynen, insan orası Başka bir şey başka ya bir o, duygu Yoksa öyle. ben de mesela bilmeden önce dedim ya gittin işte bir daha yani. falan hani ama yok öyle değil. Çok Sana abi. Allah Ramazan'da nasip etsin inşallah. Aa, Hac de. gibi, o, gibi son yani. Son 10 gün. Böyle böyle. itikaf, itikaf. Ama otelde. <gülüyor> Ama bir, bir daha gidersen beni de alır. Peki e, Osmanlı'da bir diş kirası vardır. Eyvallah. Buraya geldin, yedin içtin, yoruldun. Eyvallah. şöyle Şöyle size yani İşleri Başkanlığımızın iki güzeli eseri. Kur'an-ı Kerim ve İslam çok ilmi halini sizlere ederim. hediye etmek istiyoruz. Çok sağ olun. Muhitin abiciğim buyurun. Teşekkür ederim. İyi günlerde okuyun sağ inşallah. Çok Allah razı ediyorum. olsun. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Hocam, çok yani keyifliydi. Karnımızı doyurdun. Ruhumuzu doyurdun. Kitabımızı olun. verdik. Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun. Muhitin abi seni tanıdığımı çok sevind çok ben de edeyiz. çok memnun oldum. Şimdiden tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ederim. Allah razı olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Amin diyorum bizden. Amin. Evet bu akşam da Ramazan soframızın muhabbetimizin sonuna geldik. Allah nasip ederse yarın akşam yine huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hepinizi cani gönülden Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.